İbrahim Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Ra Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, Erdekiler kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için Sana indirdiğimiz bir kitaptır Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay hallerine Onlar dünya hayatını ahirete tercih eder Allah yolundan alıkoyar Ve o yolun eğriliğini isterler İşte onlar Uzak bir sapkınlık içindedir. Allah'ın emirlerini onlara açıklasın diye her elçiyi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Allah dileyeni layık gördüğünü saptırır, dileyeni layık gördüğünü de doğru yola ulaştırır. O güçlüdür, doğru hüküm verendir. Yemin olsun ki Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiş toplumların başına getirdiği felaket günlerini hatırlat diye delillerimizle göndermiştik. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için dersler vardır. Hani Musa kavmine demişti ki Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın çünkü sizi işkencenin en kütüsüne sürmekte ve oğullarınızı kestirip Kadınlarınızı sağ bırakmakta olan Firavun ailesinden o kurtarmıştı İşte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır Hani Rabbiniz size şükrederseniz elbette size nimetimi arttıracağım Nankörlük ederseniz şüphesiz ki azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti Musa şöyle demişti Siz ve yüzünde olanların hepsi nankörlük etseniz bile Allah gerçek zengindir, övgüye layıktır. Sizden öncekilerin yani Nuh, Ad ve Semud kavimleri ile onlardan sonrakilerin haberleri size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilemez. Elçileri kendilerine deliller getirmişti de onlar ellerini o elçilerin ağızlarına koyup tıkamışlar ve demişlerdi ki Biz size gönderileni inkar ettik ve bizi kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir şüphe içindeyiz. Elçileri şöyle demişti, ''Gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Oysa O, sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlamak ve sizi belirlenmiş bir vakte kadar ertelemek için sizi gerçeğe çağırıyor.'' Onlar da şöyle demişlerdi, ''Siz de ancak bizim gibi bir insansınız. Siz bizi atalarımızın tapmış olduğu şeylerden döndürmek istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin.'' Elçileri ise onlara şöyle demişti, ''Evet.'' ''Biz de ancak sizin gibi bir insanız. Fakat Allah vahyi kullarından dilediğine, layık olana lütfeder. Allah'ın izni olmadan bizim size herhangi bir delil getirmemiz mümkün değildir. Müminler yalnızca Allah'a güvensinler. Hem bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a güvenmeyelim ki? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette sabredeceğiz. Güvenenler yalnızca Allah'a güvensinler.'' Kafir olanlar elçilerine şöyle demişlerdi: "Elbette sizi ya yurdumuzdan çıkaracağız ya da mutlaka dinimize döneceksiniz. Rableri de zalimleri mutlaka helak edeceğiz. Onlardan sonra sizi mutlaka o yerde yerleştireceğiz." diye onlara vahyetmişti. İşte bu durum makamımdan korkan ve tehdidimden sakınanlar içindir. Peygamberler zafer istemişlerdi, Allah da vermişti. Her inatçı zorba ise kaybetmiş olacaktır. Ardından da o inatçı zorbaya cehennem vardır. Kendisine irinli su içirilecektir. Onu yudumlamaya çalışacak fakat neredeyse boğazından geçiremeyecektir. Ona her yandan ölüm gelecektir. Ancak o asla ölecek değildir. Bundan ötede ağır bir azap daha vardır. Rablerini inkar edenlerin durumu işleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeye güç yetiremezler Asıl uzak sapkınlık işte budur Allah'ın gökleri ve yeri bir amaç ile yarattığını görmüyor musun? Dilerse sizi giderir ve yerinize yepyeni bir yaratık Başka bir halk getirir Bu Allah'a asla zor değildir Kıyamet gününde hepsi Allah'ın huzuruna çıkmış olacak Ve zayıf olanlar kibirlenenlere diyecekler ki Şüphesiz ki biz size uymuştuk Şimdi siz Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden savabilir misiniz? Onlar da şöyle diyecekler. Allah bizi doğru yola ulaştırsaydı biz de sizi doğru yola ulaştırırdık. Şimdi sızlansak da sabretsek de birdir. Artık bizim için hiçbir sığınak yoktur. Hesapları görülüp iş bitirilince şeytan şöyle diyecektir. Şüphesiz ki Allah size gerçek olanı vaat etmişti. Ben de size bir şeyler vaat etmiş ve size tersini yapmıştım. Zaten benim size karşı hiçbir gücüm yoktu. Sadece sizi inkara çağırmıştım, siz de hemen bana koşmuştunuz. Şimdi beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ben sizin feryadınıza yetişemem, siz de benim feryadıma yetişemezsiniz. Şüphesiz ki daha önce ben, beni Allah'a ortak koşmanızı da reddetmiştim. Şüphesiz ki zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip iyi işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altlarından ırmaklar akan cennetlere konulmuş olacaklardır. Orada esenlik dilekleri selamdır. Görmüyor musun Allah nasıl bir örnek verdi? Güzel bir sözü, kökü yerde sabit, dalları yüksekte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Gerçeği hatırlasınlar diye Allah insanlara örnekler vermektedir. Kötü bir sözün örneği ise, Gövdesi yerden koparılmış, o yüzden sabit olmayan kötü bir ağaç gibidir. Allah iman edenleri sağlam bir sözle hem dünya hayatında hem de ahirette sapa sağlam tutar. Allah zalimleri ise saptırır. Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetine nankörlükle karşılık veren ve toplumlarını helak yurduna sürükleyenleri görmüyor musun? Onlar cehenneme gireceklerdir. O ne kötü bir karargahtır. İnsanları onun yolundan saptırmak için Allah'a ortaklar koştular. De ki, istediğiniz gibi yaşayın. Şüphesiz ki varışınız ateşedir. İman eden kullarıma söyle, namazlarını kılsınlar. Kendisinde alışverişin de dostluğun da bulunmadığı bir günün gelmesinden önce, kendilerini rızıklandırdıklarımızdan bir kısmını Allah için gizli de açık da infak etsinler. Allah gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkarandır. İzni ile denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize vermiş, nehirleri sizin yararlanmanız için hizmetinize sunmuştur. Düzenli seyreden sistemi gereği, güneşi ve ayı sizin hizmetinize vermiş, geceyi ve gündüzü de hizmetinize sunmuştur. O size istediğiniz her şeyden bir kısmını vermiştir. Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız, Onları sayamazsınız. Şüphesiz ki insan çok zalimdir, çok nankördür. Hani İbrahim şöyle demişti. Rabbim bu şehri yani Mekke'yi güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmamızdan, puta tapıcılıktan uzak tut. Rabbim o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Şimdi kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse sen çok bağışlayansın, çok merhamet edensin. Rabbimiz... Ben neslimden bir kısmını senin saygın evinin yani Kabe'nin yanında tarım yapılmayan bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz namazı kılmaları için böyle yaptım. İnsanlardan bir kısmının gönüllerini onlara eğilimli kıl ve ürünlerden onlara rızık ver. Umulur ki şükrederler. Rabbimiz şüphesiz ki sen bizim gizlemekte olduğumuzu da açıklamakta olduğumuzu da bilirsin. Yerde de gökte de hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. İhtiyar halimde bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki Rabbim elbette duayı duyandır. Rabbim beni ve soyumdan gelecekleri namazı kılanlardan eyle. Rabbimiz duamı kabul et. Rabbimiz hesabın gerçekleşeceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Zalimlerin yaptıklarından Allah'ı sakın habersiz sanma. Şüphesiz ki Allah onları cezalandırmayı, Korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. Kalpleri bomboş olarak bakışlarını kontrol edemez şekilde, Panik içinde akılları başından gitmiş, başları yukarı dikilmiş bir durumda davetçiye doğru seyirtip koşarlar. Kendilerine azabın geleceği. Bu yüzden zalimlerin Rabbimiz yakın bir süreye kadar bizi ertele, bize süre ver de senin davetine icabet edelim. ...ve elçilere uyalım diyecekleri gün hakkında insanları uyar. Onlara şöyle denecektir. Daha önce sizin için bir yok oluş olmadığına yemin etmemiş miydiniz? Aslında sizden önce kendilerine haksızlık edenlerin yurtlarında yerleşmiştiniz. Onlara nasıl davrandığımız da size apaçık belli olmuştu. Böylece size pek çok örnekler de vermiştik. Dağları yerlerinden edeceğini sandıkları tuzakları... Allah katında bilinmekteyken onlar tuzak kurmuşlardı. Allah'ın elçilerine verdiği söze ters davranacağını sakın mı? Şüphesiz ki Allah güçlüdür, intikam sahibidir. O gün yer başka bir yer, gökler de başka gökler haline getirilecek. İnsanlar tek, ezici güç sahibi olan Allah'ın huzuruna çıkacaklardır. O gün suçluların zincire vurulmuş olduğunu göreceksin. Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş kaplayacaktır. Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için onları diriltecektir. Şüphesiz ki Allah hesabı hızlı olandır. İşte bu Kur'an kendisiyle uyarınsınlar Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilsinler ve derin akıl sahipleri de gerçeği hatırlasınlar diye insanlara gönderilmiş bir bildiridir.''